Sekizinci mesele. 27 yedinci sözün içtihada mani esbabın beşinci sebebinin, üçüncü noktasının, üçüncü misalinin haşiyesidir. Mühim bir sual. Bazı ehli tahkik derler ki, elfaz-ı Kur'aniye ve zikriye vs. tesbihlerin her biri, müteaddit cihetlerle insanın letaif-i maneviyyesini tenvir eder, manevi gıda verir. Manaları bilinmezse, Yalnız lafız ifade etmiyor, kafi gelmiyor. Lafız bir libastır. Değiştirilse her taife kendi lisanı ile o manalara elfaz giydirse daha nafi olmaz mı? El cevab. Elfaz-ı Kur'aniye ve tesbihat-ı nebeviyye'nin lafızları camit libas değil, cesedin hayatlar cildi gibidir. Belki mururu zamanla cilt olmuştur. Libas değiştirilir fakat cilt değişse vücuda zarardır belki namazda ve ezandaki gibi elfaz-ı mübarekeler manayı örfülerine alem ve nam olmuşlar alem ve isim ise değiştirilmez ben kendi nefsimde tecrübe ettiğim bir haleti çok defa tetkik ettim gördüm ki o halet hakikattır o halet şudur ki sure-i ihlası arefe gününde yüzer defa tekrar edip okuyordum gördüm ki bendeki manevi duyguların bir kısmı birkaç defada gıdasını alır vazgeçer durur ve kuvve-i müfekkire gibi bir kısım dahi bir zaman mana tarafına müteveccih olur hissesini alır o da durur ve kalp gibi bir kısım manevi bir zevk bazı mefhumlar cihetinde hissesini alır o da sükût eder ve hakeza gitgide o tekrarda yalnız bir kısım letaif kalır ki pek geç usanıyor devam eder daha manaya ve tetkikata hiç ihtiyaç bırakmıyor Gaflet kuvve-i zarar verdiği gibi ona zarar vermiyor. Lafız ve lafzı müşebbi olduğu bir meali icmali ile ve isim ve alem bulundukları manayı örfî onlara kafi geliyor. Eğer manayı o vakit düşünse zararlı bir usanç verir. Ve o devam eden latifeler taallüme ve tefehüme muhtaç değiller. Belki tahattura, teveccühe ve teşvika ihtiyaç gösterirler ve o cilt hükmündeki lafızları onlara kafi geliyor ve mana vazifesini görüyorlar ve bilhassa o arabi lafızlar ile kelamullah ve mü ilahi olduğunu tahattur etmekle daimi bir feyze medardır İşte kendim tecrübe ettiğim şu halet gösteriyor ki ezan gibi ve namazın tesbihatı gibi ve her vakit tekrar edilen Fatiha ve sure-i İhlas gibi hakikatleri Başka lisan ile ifade etmek çok zararlıdır. Çünkü menba daimi olan elfaz-ı ilahiyye ve nebeviye kaybolduktan sonra o daimiyle ile taif'in daimi hisseleri de kaybolur. Hem her harfin lâ akal 10 sevabı zayi olması ve huzuru daimi bütün namazda herkes için devam etmediğinden gaflet içinde tercüme vasıtasıyla insanların tabiratı ruha zulmet vermesi gibi zararlar olur. Evet, nasıl İmam-ı Azam demiş, la ilahe illallah, tevhide alem ve isimdir. Biz de deriz, kelimat-ı ve zikriyenin, hususan ezanda ve namazda olanların ekseriyeti mutlakası, alem ve isim hükmüne geçmişler. Alem gibi, mana-i ziyade, mana-i örfî-i şer'isine bakılır. Öyle ise, değişmeleri şer'an mümkün değildir her mü'mine bilmesi lazım olan mücmel manaları, yani muhtasar bir meali ise, en âmi bir adam dahi çabuk öğrenir. Bütün ömrünü İslamiyetle geçiren ve kafasını binler mâlâ yaniyat ile dolduran adamlar, bir iki haftada hayat-ı ebediyyesinin anahtarı olan şu kelimat-ı mübarekenin meal-i öğrenmemesine nasıl mazur olabilirler? Nasıl müslüman olurlar? Nasıl akıllı adam denilirler? ve öyle heriflerin tembelliklerinin hatırı için onur menbaalarının mahfazalarını bozmak kara akıl değildir. Hem sübhanallah diyen hangi milletten olursa olsun Cenabı Hakk'ı takdis ettiğini anlar. İşte bu kadar kafi gelmez mi? Eğer manasına kendi lisanı ile olsa akıl noktasında bir defa taallüm eder halbuki günde yüz defa tekrar eder. O yüz defa aklın hissi taallümünden başka lafızdan ve lafza sirayet eden ve imtizac eden müali icmali, çok nurlara ve feyizlere medardır. Bahusus, tekellüm-i ilahi haysiyetiyle aldığı kutsiyet ve o kutsiyetten gelen feyizler ve nurlar, çok ehemmiyetlidir. Elhasıl, zaruriyat-ı diniye mahfazaları olan elfazı ı ilahiyenin yerine, hiçbir şey ikame edilemez ve yerlerini tutamaz ve vazifelerini göremez. Ve muvakkat ifade etseler de, Daimi, ulvi, kutsi ifade edemezler. Amma nazariyat-ı diniyenin mahfazaları olan elfazlar ise, değiştirilmeye lüzum kalmaz. Çünkü, nasihat ile vesair tedris ve talim ve vaaz ile o ihtiyaç mündefii olur. Elhasıl, lisan-ı nahvî olan lisan-ı arabînin camiiyeti ve elfaz-ı Kur'aniyenin icazı öyle bir tarzdadır ki, kabili tercüme değildir. Belki, muhaldir diyebilirim. Kimin şüphesi varsa, icaza dair 25. söze müracaat etsin. Tercüme dedikleri şeyler ise, gayet muhtasar ve nakıs bir mealdir. Böyle meal nerede? Hayattar, çok cihetlerle teşavub etmiş, hayatın hakiki manaları nerede? Dokuzuncu mesele Mühim ve mahrem bir mesele ve bir sır velayet. Âlemi İslam'da Ehli Sünnet ve Cemaat denilen ehli hak ve istikamet fırkay azimesi Hakaiki Kur'aniyeyi ve imaniyeyi istikamet dairesinde hüve hüvesine sünnet-i seniyeye ittiba ederek muhafaza etmişler. Ehli velayetin ekseriyeti mutlakası o daireden neşet etmişler. Diğer bir kısım ehli velayet ehli sünnet ve cemaatin bazı desatirleri haricinde ve usullerine muhalif bir caddede görünmüş. İşte şu kısım ehli velayete bakanlar iki şıkka ayrıldılar. Bir kısmı ise ehli sünnetin usulüne muhalif oldukları için velayetlerini inkar ettiler. Hatta onlardan bir kısmının tekfirine kadar gittiler. Diğer kısım ki onlara ittiba edenlerdir. Onların velayetlerini kabul ettikleri için derler ki hak yalnız ehli sünnet ve cemaatin mesleğine münhasır değil. Ehli bid'adan bir fırka teşkil ettiler. Hatta dalalete kadar gittiler. Bilmediler ki her hadizat zat mühdi olamaz. şehleri hatasından mazurdur çünkü meczuptur. Kendileri ise mazur olamazlar. Mutavassıt bir kısım ise o velilerin velâyetlerini inkar etmediler fakat yollarını ve mesleklerini kabul etmediler. Diyorlar ki hilaf-ı usul olan sözleri ya hale malup olup hata ettiler veya hut manası bilinmez müteşabihat mislü şatahattır. Maatte birinci kısım, hususan ülemay ehli zahir, mesleki ehli sünneti muhafaza niyetiyle çok mühim evliyayı inkar, hatta tadliil etmeye mecbur olmuşlar. İkinci kısım olan taraftarları ise o çeşit şehklere ziyade hüsnü zan ettikleri için hak mesleğini bırakıp bidate, hatta dalalete girdikleri olmuş. İşte şu sırra dair pek çok zaman zihnimi işgal eden bir halet vardı. Bir zaman ben bir kısım ehli i dalalete mühim bir vakitte, kahr ile dua ettim. Bedduama karşı müthiş bir kuvvet-i çıktı. Hem duamı geri veriyordu, hem beni men etti. Sonra gördüm ki, o kısım ehli dalalet, hilaf-ı hak icraatında bir kuvve-i maneviyenin ile arkasına aldığı halkı sürükleyip gidiyor, muvaffak oluyor. Yalnız ile değil, belki velayet kuvvetinden gelen bir arzu ile imtizac ettiği için, Ehli imanın bir kısmı o arzuya kapılıp hoş görüyorlar, çok fena telakki etmiyorlar. İşte bu iki sırrı hissettiğim vakit dehşet aldım. Fesubhan Allah dedim. Tarik haktan başka belayet bulunabilir mi? Hususan müthiş bir cireyanı dalayete ehli hakikat taraftar çıkar mı? dedim. Sonra bir mübarek arefe gününde müstahsen bir adeti İslamiyeye binaen sure i ihlası yüzer defa tekrar ederek okuyup, onun bereketiyle Mühim bir suale cevap namında yazılan mesele ile beraber şöyle bir hakikat dahi rahmeti ilahiye ile kalbe acizaneme gelmiş. Hakikat şudur ki Sultan Mehmet Fatih'in zamanında hikaye edilen meşhur ve manidar Cibali Baba kıssası nev'inden olarak bir kısım ehli velayet zahiren muhakemeli ve akıl görünürken meczubdurlar ve bir kısmı dahi bazen sahvede ve daireyi akılda görünür bazen aklın ve muhakemenin haricinde bir hale girer şu kısımdan bir sınıfı ehli iltibastır tefrik etmiyor sekir halinde gördüğü bir meseleyi haleti i tatbik eder hata eder ve hata ettiğini bilmez meczubların bir kısmı ise indallah mahfuzdur dalalete süluk etmez diğer bir kısmı ise mahfuz değiller bidat ve dalalet fırkalarında bulunabilirler hatta kafirler içinde bulunabileceği ihtimal verilmiş İşte muvakkat veya daimi meçzub olduklarından manen mübarek mecnun hükmünde oluyorlar ve mübarek ve serbest mecnun hükmünde oldukları için mükellef değiller ve mükellef olmadıkları için muahize olunmuyorlar kendi velayeti meczubaneleri bâki kalmakla beraber ehli dalalete ve ehli bid'aya taraftar çıkarlar Mesleklerine bir derece revaç verip, bir kısım ehli imanı ve ehli hakkı o mesleğe girmeye meşhumane bir sebebiyet verirler. Onuncu mesele: Ziyaretçilere ait bazı dostlar tarafından ihtar ile bir düstur izah edilmek istenilmiştir. Onun için yazılmıştır. Malum olsun ki bizi ziyaret eden ya hayat dünyeviye cihetinde gelir, o kapı kapalıdır. Veya hayat uhreviye cihetinde gelir. O cihette iki kapı var. Ya şahsımı mübarek ve makam sahibi zannedip gelir, o kapı dahi kapalıdır. Çünkü ben kendimi beğenmiyorum, beni beğenenleri de beğenmiyorum. Cenab-ı Hakk'a çok şükür, beni kendime beğendirmemiş. İkinci cihet, sırf Kur'an-ı Hakîm'in dellalı olduğum cihetledir. Bu kapıdan girenleri, alerresivel ayn kabul ediyorum. Onlar da üç tarzda olur. Ya dost olur, ya kardeş olur, ya talebe olur. Dostun hassası ve şartı budur ki, katiyyen sözlere ve envar-ı Kur'aniye'ye dair olan hizmetimize ciddi taraftar olsun ve haksızlığa ve bid'alara ve dalalete kalben taraftar olmasın, kendine de istifadeye çalışsın. Kardeşin hassası ve şartı şudur ki, hakiki olarak sözlerin neşrine ciddi çalışmakla beraber, beş farz namazını eda etmek, yedi kebairi işlememektir. Talebeliğin hassası ve şartı şudur ki, sözleri kendi malı ve telifi gibi hissedip sahip çıksın ve en mühim vazifeyi hayatiyesini, onun neşir ve hizmeti bilsin. İşte şu üç tabaka benim üç şahsiyetimle alakadardır. Dost benim şahsi ve zati şahsiyetimle münasebetdar olur. Kardeş abdiyetim ve ubudiyet noktasındaki şahsiyetimle alakadar olur. Talebe ise Kur'an hakiminin delâlı cihetinde ve hocalık vazifesindeki şahsiyetimle münasebetdardır. Şu görüşmenin de üç meyvesi var. Birincisi, dellallık itibariyle mücevherat-ı Kur'aniyeyi benden veya sözlerden ders almak, velev bir ders de olsa. İkincisi, ibadet itibariyle uhrevi kazancıma hissedar olur. Üçüncüsü, beraber dergahı ı ilahiyeye müteveccih olup raptı kalbederek Kur'an-ı Hakimin hizmetinde el ele verip Tevfik ve hidayet istemek. Eğer talebe ise her sabah mütemadiyen ismiyle bazen hayaliyle dahi yanımda hazır olur, hissedar olur. Eğer kardeş ise birkaç defa hususi ismiyle ve suretiyle dua ve kazancımda hazır olup hissedar olur. Sonra umum ihvanlar içinde dahil olup rahmeti ilahiyeye teslim ediyorum ki dua vaktinde ihveti ve ihvani dediğim vakit onlar içinde bulunur. Ben bilmezsem, rahmeti ilahiye onları biliyor ve görüyor. Eğer dost ise ve feraizi kılar ve kebairi terk ederse, umumiyeti i ihvan itibariyle duamda dahildir. Bu üç tabaka dahi, beni manevi dua ve kazançlarında dahil etmek şarttır. Allahümme salli ala men kâle, el-mu'minu lil-mu'mini kel-bünyânil mer-sûs, ba'duhu وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق اللهم يا من أجاب نوحا في قومه ويا من نصر الإبراهيم على أعدائه ويا من أرجع يوسف إلى يعقوب ويا من كشف الضر عن أيوب ويا من أجاب دعوة زكريا ويا من تقبل يونس بن متى نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات أن تحفظني وتحفظ ناشر هذه الرسائل ورفقائهم من شر شياطين الإنس والجن وانصرنا على أعدائنا ve la tekilna ila enfusina vekşif kurbetana ve kurbet them veşif amrada kulubina Amin, amin, amin.